balığın canı suda dur suda ilahi balığı sudan ayırma diye bir ilahisi var eş Ruminin bir beyti de böyle geçiyor balığın canı sudadır suda ilahi balığı sudan ayırma diyor ya muhtemelşmalar müminin hazzı ve hayatı camide ilahi camiden onu ve bizi ayırma diyorum o sözü tamamlayayım el mümini Fil mescid, kesseneki fil mümin mescid ve camide suda balık gibidir. Vel münafıku fil mescid, Allah Allah. Münafık, münafık mescide girdiği zaman ket tayri fil kafes, kafesteki kuşun çırpınıp da kafesi kırıp çıkmak istediği gibi camiden kaçmak ister. Müminle münafığın farklardan biri de bu muhterem Müslümanlar. 30-35 sene evvel Konya'da da söylemişimdir muhterem Müslümanlar. Konya'da biri, Konya'da biri caminize külahım düşse birine ücret verir de aldırırım diyor. Ya ya ya ya caminize külahım düşse birine ücret verir de aldırırım diyor. Şair öyle diyor buna. Sefte ra izen celal tahtekem himaru. Şair ne diyor? Sefte ra izen celal tahtekem himaru. Ey dolu dizgin giden kişi diyor. Rüzgar durup da toz aylınca açılınca toz açılınca bindiğin eşek midir at mıdır o vakit anlayacaksın diyor <gülüyor> ulan mahşer var göreceğiz inşallah müslümanlar mahşer var mahşer <gülüyor> ya